Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sevgili dinleyiciler, imanla ilgili daha da özel olarak imanla amel münasebetiyle alakalı birkaç haftadır devam eden dersimi inşallah bugün noktalamaya çalışacağım. Amelin, imanın tamamlayıcısı, kökleştiricisi, sağlamlaştırıcısı... ...fonksiyonuyla birlikte... ...imanı ispat eden... ...olmazsa olmaz özellikle... ...önem taşıdığını... ...anlatmaya çalışıyordum. İnsanoğlu... ...şu veya bu gerekçeyle değil... ...sadece ibadet etmek kastıyla... ...dünyaya gönderilmiş. Kafirler de... ...bu yaratılışın dışına çıkmıyorlar... E, ...mutlaka her davranışıyla kulluk yapmış, ibadet etmiş oluyorlar. Ama müminlerden farkı, onların başka tanrılara, kendi hevalarına veya tağut dediğimiz etkin güçlere kulluklarını yöneltirken, müminler sadece Allah'a ibadet etmiş oluyorlar. Zümer suresi 17. 18. ayette tağuta kulluk etmekten, ibadet etmekten kaçınan ve tam gönülle Allah'a yönelenlere Müjdeler olsun. Kullarımı müjdele ey Resulüm. O kullarım ki Kur'an'ı dinlerler, sözü dinlerler, sonra da onun en güzeline itaat ederler, tabi olurlar denilir. Zümer 17 ve 18. ayetlerde. İşte kendilerine müjdeler verilen, tavuta kulluktan kaçınılıp, Sadece Allah'a ibadet etme özelliğine sahip olan müminler, Allah'a verdikleri bu sözde ve bu itaat anlayışlarında hayat boyu devamlı bir gayret içinde bulunurlar. Bunun için insan daima tevhidi şuura tağutlardan kaçınıp sadece Allah'a yönelmeye, Allah'a kulluğa, yani la ilahe illallah'a muhtaçtır. Eski peygamberler dönemindeki kavimler yalnız Allah'a kulluk edin. Ondan başka ilahınız yoktur davetine ve peygamberimizin kavmine de bu arada amcası Ebu Talib'e de aynı mesajı peygamberimizin ilettiğini biliyoruz. Peygamberimiz toplumuna kulu la ilahe illallah diyor. Amcasına da ey amca o kelimeyi söyle, onunla Allah'ın yanında sana şefaatçi olacağım bir cümle diyordu ve la ilahe illallahı işaret ediyordu. Cahili tavır, böylesine birkaç kelimeden ibaret, tevhid cümlesi, tevhid kelimesi dediğimiz e, çok kolay söylenebilecek bir ifadeyi söylemekten kaçınıyorlar ve bu uğurda varlarını yoklarını seferber ediyorlardı. Cahili tavır, red olarak kendini gösteriyordu tevhid çağrısına karşı. Eski kavimlerin de çoğunluğu böyle yapmıştı. Peygamberimiz döneminde de ve şimdi de kıyamete kadar insanlığın önemli bir kesimi de tevhidi çağrıya kulak tıkayacaklar, redle cevap verecekler, tavır alacaklar, mücadele edeceklerdi. Niçin cahiliye, la ilahe illallah davetine karşı olumlu cevap vermeyip ayak diretiyorlardı. Sadece bir cümle için miydi bu tavır? Yoksa o cümlenin anlamı ve gerekleri için miydi? Niye la ilahe illallahı söylemek istemiyorlardı? Bu söz fedakarlığı, mücadeleyi, sözün anlam ve gereklerini yerine getirmenin ortaya koyduğu zahmetleri, sıkıntıları Allah'a kulluk yapmanın ödenmesi gereken bedellerini içerdiği için miydi? Elbette onun içindi. Yani çağrıldıkları hayatla yaşadıkları hayat arasında cahiliye arasın, cahiliyenin büyük bir uçurum vardı. Bu modern cahiliye içinde geçerlidir. Davete karşı e, tavır almalarının, mücadele etmelerinin çeşitli şekilleri ve çeşitli sebepleri vardı. Vahiy olayını bazı Hesabı, cezayı yalanlıyorlardı çoğu. Ya da kabul ettiği halde dünyevi çıkarlarına uymadığı için bunları yok sayıyorlardı. İlahın tek olmasını, babalarının yolundan ayrılmayı, kitaba Allah'ın vahyine uymayı, Allah'ın ölçülerini, hududunu kabul etmeyi dünyevi basit çıkarlarına uygun görmüyorlardı. Bir de ahlaki çıkmazları vardı. İçki, kumar, zina, zulüm, ahlaksızlıkların niceleri. Evet, itikat, helal haram, ahlak ve düşünceyi de içeren kapsamıyla Allah'tan bir din kabulünü benimsemedikleri gibi cahiliye insanı böyle bir dinin bağlayıcılığını da kabul etmek istemiyorlardı. Kur'an'ın önemle vurguladığı bütün sorunları içeren iki baş sorun vardır. Birisi ibadetin tek olan Allah'a yapılması, ikincisi de helal-haram konularında Allah'ın indirdiğine uyulması. Dolayısıyla bunlar, uluhiyet tevhidi dediğimiz, la ilahe illallah'ın ayrılmaz bir özelliğidir. Şirk, inançta Allah'tan başka ilahların varlığına inanmak, amelde, ibadette Allah'tan başkasına yönelmek ve Allah'tan başkasının, Haram, helal tayin etmesine rıza göstermektir. İşte bunun için müşrik Araplar "La ilahe illallahı" söylemeyi kabul etmediler, yani tevhidi gerçekten iman edilmesi gereken esasları gönülden benimseyi, benimsemeyi e, uygun görmediler ve bunun için Peygamberle e, Peygamber'in getirdiği tevhidi esaslarla mücadeleyi tercih ettiler. Cahiliyenin tevhidle savaşı tarih boyunca kıyamete kadar sürecek ciddi bir mücadeledir. Kur'an'ın ifade ettiği gibi mü'minler Allah yolunda, kafirler de tağut yolunda mücadele ederler, savaş verirler. Yığınlar alıştıkları çokça ilahlarını, atalarının yolunu, örfü, adeti, geleneği, göreneyi bırakmayı kolay kolay kabullenmezler. Elleriyle tutabildikleri algıladıkları eşyaya bağlılığını sürdürürler toplumlar. Ama onları yöneten e, mele dediğimiz mütraf dediğimiz ileri gelen tabaka üst e, yönetici kitle egemen güçler onlar biraz farklıdır. Onlar yani Kur'an'ın mele dediği bu sınıf ileri gelenler ki çoğu müsteklirlerdir onların ilahlara bağlılığı gerçekçi değildir. Çekklidir onlar onlar ilahları savunur gözükürler savunurlar ama onların adıyla o tanrılar adıyla yılınları sömürmekten kaynaklanır yani onların aslında e, sadece çıkarlarına inandıklarını e, onların sadece menfaatlerine kul ve köle olduklarını e, değerlendirebiliriz Onların putlara saygısı, ee, mevcut piyasada geçerli olan e, tanrı veya ilah anlayışında e, olan zihniyetlere veya e, kahramanlara karşı tavrı şeklidir, sanaldır, yapaydır. İlahlar adıyla halkı sömürmek için e, öyle e, gözükürler. Ama hiçbir zaman gerçekten onlar e, herhangi bir putun saygı değer olduğunu kabullenmezler. Ama kendi nefislerini, kendi menfaatlerini, kendi egemenliklerini putlaştırırlar. Bu ileri gelen Kur'an'ın melek dediği müstekbir tağut toplumu ge için gerçek sorun egemenlik sorunudur, hakimiyet sorunudur. Yani la ilahe illallahın ifadesine e göre Allah'a ait olması gereken egemenlik ve hakimiyet sorunu... Ee, ve şeriatın, İslam'ın tatbik edilmesi sorunu onların kendi çıkarlarına, kendi egemenliklerine, kendi sömürü düzenlerine ters göre geleceği için, kendi nefislerinin putlaştırılma anlayışlarını e, yıkacağı için kabullenmezler. Bütün cahiliyedeki müstekbirler, La İlahe illallah çağrısıyla e, onları mücadeleye iten gerçek sorun e, kendi çıkarları, kendi egemenlikleri meselesidir hakları olmayan hakimiyetin egemenliğin otoritenin ellerinden çıkıp ezme sömürmenin ortadan kalkması onların işine gelmez halbuki e, la ilahe illallahın daveti otoritenin e, herkese rızık veren herkesi yaratan e, bütün eşyayı düzenleyen e, tek ilah olan Allah'a ait olduğu vurgusudur İşte o yüzden ee, müşriklerin ileri gelenleri melek ve mütraf kendi çıkarlarına ters düştüğü için bu çağrıyı kabullenmek istemezler peygamberimiz amcası Ebu Leheb'e e, İslam'ı e, İslam'ın özü olan tevhidi e, mesaj olarak sunup e, ona davet ettiğinde Ebu Leheb pazarlığa yanaşmak istedi onlar e, pazarlığı açık olanla taviz vermeye yanaşabilirler ve e, ...belirli bir tavizler karşılığında... E, ...her şeyi... E, ...bir çıkar meselesiyle... E, ...halletmeye gayret ederler... ...Ebu Leheb, peygamberin... ...yeğeninin bu davetine karşı... ...ben Müslüman olursam bana ne var... ...demişti... ...peygamberimizin cevabı... E, ...böyle çıkarcı insanların yüzüne... ...şamar gibi gelir... ...herhangi bir Müslümana ne varsa... ...sana da onlar var... ...bir Müslümanın ne hakları varsa... Senin de o hakların ne tür sorumlulukları varsa senin de o tür sorumlulukların var demişti Ebu Leheb'in ben Müslüman olursam bana ne var sorusuna cevap olarak. Ebu Leheb'in cevabı ise işte sadece kendisinin değil kendisi gibi melek denilen, mütraf denilen müstekbirlerin, tağutların, egemen elit güçlerin karakterini iç yüzünü ortaya koyacak mahiyettedir. Öyle demişti Ebu Leheb. Benimle bir köleyi eşit tutan din olmaz olsun. Biliyordu ki Hadeşistanlı Zenci Bilal'a ne tür e, görevler yüklendiyse kendisine de o tür görevler yüklenecek. Dolayısıyla Allah nazarında tevhid kelimesini kabul eden ve peygamberin izahıyla e, ortaya konulan gerçek e, insanlar arasında eşitliği bir tarağın dişleri gibi e, insanlar arasında ayrımın gözetilmemesini e, ortaya koyacak Dolayısıyla bu çıkarcı çevrelerin sömürücü e, ve e, hevalarını tanrılaştıran kimselerin işlerine gelmediği için onlar e, la ilahe illallah'a ve onun e, ortaya koyduğu mesaja e, hep tavır almışlar karşı çıkmışlar müvahitleri e, hep baskı altında, zulüm altında tutmaya çalışmışlardır. İşte e, mele ve mütraf e, aslında kendine, kendi heva ve çıkarlarına inanan insanlardır. Kur'an der ki, ela lehul halku vel emur. Dikkat edin, yaratmak ve idare etmek, yönetme, yönetmek sadece Allah'a aittir. Hüküm ancak ve ancak Allah'ındır, Allah'a aittir. Hakimiyet ve egemenlik sadece Allah'ındır. Efemen yahluku kemen la yahluk, efela tevekkerun. Yaratan hiç yaratmayan gibi olur mu? Hiç düşünmüyor musunuz? Der Nahil Suresi 17. ayette. Yine Allah'tan başka size gökten rızık ve yerden rızık verecek bir yaratıcı mı var? Ondan başka ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da tevhidten çevriliyor, imandan küfre dönüyorsunuz, döndürülüyorsunuz der. Fatır suresi üçüncü ayette. Kur'an'ın anlattığı şekilde e, Zuhru suresi elli dördüncü ayette Firavun dedi ki bırakın beni Musa'yı öldüreyim de o Rabbine dua etsin yalvarsın bakalım. O Musa'yı kurtaracak mı? Görelim. Çünkü ben Musa'nın dininizi değiştireceğinden yahut yeryüzünde fesat, bozgunculuk çıkaracağından korkuyorum ee, diyordu. E, Zuhruf 54 ve Yunus 75-78. E, ayetlerde de Mü'min Suresi 26. ayette vurgulanan bu ifade değişik şekilde belirtilir. Evet, Mekke'deki olay da aynıydı. E, yani Mele denilen yönetici elit tabaka Kureyş'ti. Düşmanlık o elit tabakayla Resulullah arasında değildi aslında. Onlarla davet arasında, onlarla tevhid arasında, onlarla la ilahe illallah mesajı arasında bir düşmanlık ve savaş söz konusuydu. Yoksa Muhammed'e emin diyorlar. E, e, en kıymetli paralarını, mallarını, mülklerini emanet olarak peygambere teslim ediyorlardı. Aslında onunla mücadele etmiyorlardı. Onu ...yönetici olarak bile başlarında görmeye... ...efendim... E, ...içlerinden en zengin bir insan olarak... E, ...en güzel kadınla... ...onu evermeye hazır olduklarını... E, ...söylüyorlardı... E, ...ama e, davasından... ...vazgeçmeyi şart koyarak... ...yani... E, ...esas onların mücadelesi... ...peygamberimizin kendisiyle değil... ...onun Allah'tan getirdiği... ...vahiyle... E, ...tevhid davetiyle... ...la ilahe illallah mesajıyla düşmanlık idi bugünün insanları da aslında öyle o yüzden kuru kuru peygamberimizi anlatmanın e, ya da e, kuru kuru müslümanlık içi boşaltılmış bir müslümanlığın kimse e, e, e, e, bir zararı olmadığından onlar e, başta buş olmak üzere buşun tüm taraftarları olan e, tağuti yöneticiler ve zalim e, elit tabaka ee, içi boşaltılmış e, bugünkü tabirle light İslam'la e, efendim tavizci Müslümanlıkla alıp veremedikleri yoktur hatta onun dünyada daha fazla etkin güçte olmasını isterler onların fundamentalizm dedikleri radikallik dedikleri kökten dincilik dedikleri tevhidi esaslara bağlı gerçek Kur'ani anlamdaki İslam'dır onların savaş yaptıkları mücadele ettikleri bir kaşık suda boğmaya kalktıkları e, dava. Evet sevgili dinleyiciler, işte böyle bir durumda Mekke döneminden bahsederken, bazıları iman etti. Örnek nesil ortaya çıktı. Onlar, la ilahe illallah dediler. Asıl denilmesi gerekiyorsa öyle dediler. E, ahlakıyla, yaşama biçimiyle, e, zalim ve kafirlere karşı tavrıyla, putlara ve putçulara karşı ne yapılması gereken e, özellikler varsa onlarıyla e, bütün e, içeriğiyle la ilahe illallahı kabul edip Allah'a teslim oldular. İşte onlar hayatlarına bu tevhidi mesajı geçirdiler. E, onlar la ilahe illallahı nasıl anlıyorlardı? Sadece tasdikten ibaret bir söz müydü? Gönülde e, Hap solması yeterli kabul edilecek kuru kuru bir inanç ve dille dökülecek arada tesbihle ifade edilecek bir kelimeden ibaret miydi onlar açısından la ilahe illallah demek. Sadece kalple tasdik dilde ikrardan ibaret bir şey miydi e, hayatlarına geçirilmesi gerekmeyen e, efendim sadece kuru kuru bir Müslümanlık olarak mı kabulleniliyordu la ilaha illallah sözünün izahı olarak. Bunu anlamak için cahiliye dönemindeki görülen manzarayı biraz daha tasvir etmek gerekiyor. Cahiliye döneminde putlar yalnız değildi Rab'lik anlayışında. Şirk de tek çeşit değildi. Kabile tapınılan bir puttu, bir Rab'di. Baba ve dedelerin örfü tapınılan bir rabdı. Kureyş ve diğer büyük kabileler Araplara dilediğini haram yapabiliyorlar. Dilediği kanunları, hükümleri uygulatabiliyorlar. Dolayısıyla bir tanrılık ve rablik e, iddiası sözleriyle veya halleriyle ortaya konuluyordu. İşte müminlerin nefislerini la ilahe illallah'la şirkin renklerinin tümünden ...aklanıncaya kadar onlarda büyük bir değişme, büyük bir dönüşüm oldu. La ilahe illallah bütün hayatlarını, bütün benliklerini, düşünce sistemlerini, anlayışlarını, dünyaya bakışlarını, e, hayat biçimini tümüyle kökten değiştirdi. Sanki onlar, müminler yeniden doğmuş oldular La ilahe illallah denilince. Evet e, sadece kuru bir tasdikten, kuru bir inançtan kabul e, yetinilmedi. Medine'de de La İlahe illallah'a imana vurgu yapıldı. ...namaz, oruç, zekat, cihat gibi e, emirler hep la ilahe illallah'a atıfta bulunularak e, hükmedildi. E, dolayısıyla cennet e, bütün bu emirlerle, yasaklarla bile garanti kabul edilmedi. Farzlar, yasaklar devam etti. E, Nisa suresi 13. 14. ayette ifade edildiği gibi onlar devamlı bir e, korku içerisinde ama... Ümitten uzaklaşmayan bir korku halini yaşadılar. Allah'tan hakkıyla nasıl korkulması gerektiği, Ali İmran suresinde emredildiği gibi, onlar cennet ve cehennem arasında e, tercihin çok kolay olmadığının bilinci içindeydiler. Nisa suresi 13. 14. ayette şöyle ifade edilir. Estağfirullah. Tilke hududullah. Ve men yutu illaha ve rasulahu yudhilhu cennatin tecrimin tehtiyel enharu halidine fiha fezellikal fevzul azim ve men yasillahe ve rasuluhu ve yetadda hududuhu yudkhilhu naran halidan fiha felehu azabun muhin sedakallahu azim işte bunlar Allah'ın hudududur Allah'ın koyduğu yasalar ölçülerdir kim Allah'ın koyduğu hükümlere itaat ederse ve resulüne de bu itaati sergilerse altından ırmaklar akan cennetlerde ebedi kalacaktır bu ne büyük bir Kurtuluş ve ne büyük bir ödüldür denilir. On dördüncü ayette de kim Allah'a itaat etmez, Resulüne itaat etmez, onların koyduğu hükümlerde isyan ederse, Allah'ın koyduğu hududu geçer, aşarsa, tecavüz ederse, işte Allah onlara ebedi kalmak üzere cehenneme onları koyar. Allah'ın bu cehennemi, azabı, ne acıklı bir azaptır denilir. Dolayısıyla sadece iman edenlerin cennete iman etmeyenlerin cehenneme gideceğini değil Nisa suresi 13-14. ayetlerde olduğu gibi Kur'an'ın nice ayetlerinde Allah'ın ve Rasulünün itaatı olmaksızın kişilerin cennete gitmesinin mümkün olmadığı onlara isyan edenin ebedi kalmak üzere cehenneme gideceği vurgular vurgulanır. Dolayısıyla e, ...itaatsız bir e, imanın insanı kurtarmayacağı, e, Kur'an'ın genelinden e, rahatlıkla anlaşılan bir şeydir. Evet sevgili dinleyiciler, o altın nesil dediğimiz örnek nesil, o ashab, öyle bir la ilahe illallah dediler ki, bu Rabbani emirler... Allah'ın kitabı veya peygamberinin sünnetiyle kendilerine emredilen, itaat etmesi gereken Allah'ın hududu, Resulullah'ın yolu bizim için bağlayı mı, bağlayıcı mıdır? Bunlar imana dahil midir? Ee, yoksa bunlar fazladan nafile midir? Yapmasak da cennete girebilir miyiz gibi sorular bile sorma ihtiyacı duymadılar. Allah'tan olduklarını tasdik etmekle yeterli görmek, ee, yoksa... Uygulamasak da cennete girebilir miyiz diye bir kaçamak, bir tavizci yol aramak onların zerre kadar tavrı değildi. İnsan içlerinden birini yapmasa da yine mümin olur mu gibi onlar sormadılar. Allah neyi emretti, peygamber neyi uygulamalarını istediyse dört elle sarılı verdiler. La ilahe illallah onlarda böyle bir... Gayreti böyle bir çabayı böyle bir kurtuluş için Allah'ın tek ilah olması Muhammed'in onun peygamberi olmasının gerektirdiği e, bir itaati e, kesinlikle e, gerekli koyuyordu hatta müminlerden kimse sormadığı gibi içlerinde bulunan Kalplerinde küfür taşıdığı halde mümin görünen münafıklardan hiçbiri bile böyle bir şey sormadı. La ilahe illallah desek yeterli midir? İman ettiğimiz halde namaz kılmadan da cennete gidebilir miyiz? Allah'ın diğer emirlerini farzlarını yapmadan haramlarını işleyerek kurtuluş mümkündür müdür gibi sorular sormadılar bile. Biliyorlardı ki la ilahe illallahın nice gerekleri vardır. Müminlerle münafıklar aralarındaki köklü bir farka rağmen hepsi la ilahe illallahın e, gereklerini zahiren tatbik ediyorlardı. Şu kadar ki müminler inanarak kurtulmak e, ve Allah'a itaat etmek, e, onun rızasına kavuşup cennete nail olmak için e, Allah'ın hükümlerine e, mutlak olarak itaat ediyorlar. Münafıklarsa inanmadan, e, e, bıkkınlıkla kurtulmak için hillelere başvurarak yapıyorlardı. Ee, Sözgelimi e, münafıkların bile bu itaatının Kur'an'da nice ayetlerle vurgulanması söz konusudur. Mesela Nisa suresi 72 e, ila 73. ayetleri ifade edelim. Estağfurullah, innell münafikkine yuha'di onallah ve huwa khadi'uhum ve iza kamu ila salati kamu küsala ila hırlaya sadekallahulazim. Münafıklar e, Allah'ı kandırmaya çalışırlar kendi anlayışlarına göre. Halbuki o Onları kandırıyordur. Onlar kendilerini kandırıyorlardır. Onlar namaza kalktıklarında tembel tembel, uyuşuk uyuşuk, miskin miskin kalkarlar. E, ve insanlara ciya için, gösteriş için namazlarını kılarlar. Onlar Allah'ı çok az zikrederler diyor. Dolayısıyla münafıkların Allah'ı zikrettiğini, e, münafıkların namaz kıldıklarını... Allah'a kulluk gösterisinde bulunduklarını Kur'an ifade ediyor dolayısıyla bir kimsenin münafık olması bile hele sahabe döneminde onların namaz kılmasından Allah'ı zikretmesinden onları koymuyordu. münafıklar bile Allah'ı zikrediyorlar namaz kılıyorlardı münafıklık gibi kalplerinde İmanla ilgili problem olmayan altın nesil namazlarını yeterince sağlıklı bir şekilde kılmasın, Allah'ı hakkıyla zikretmesin, Allah'ın hükmüne tümüyle itaat etmesin bu mümkün müdür sevgili dinleyiciler? İşte müminler bir tarafa münafıklardan bile hiçbiri dünya hayatında soyut olarak bila ilahe illallah sözüyle, Gereklerinden tek bir tanesini bile yapmadan İslam ünvanına kavuşabileceğini düşünmemişti. Zaten bu İslam toplumunda olacak bir şey bile değildi. Müslüman bir toplumda mümin veya münafık kim olursa olsun İslam'ın hiçbir amelini yapmadan kimsenin Müslüman ismini taşıyor olabilmesi düşünülmez bile. O yüzden e, şeklen, zahiren, la ilahe illallah diyen bütün insanlar... E, ...bunun gerekleri olan namaz gibi, tesettür gibi, içki yasağı gibi, faiz ve kumar yasağı gibi Allah'ın hudutlarına riayet etmeye çalışıyorlar. Müminler inanarak bunu yapıyorlar, münafıklar da çıkarları için bunları yerine getiriyorlardı. İslam toplumunda Allah'ın dinini tatbik konusunda ameli bir ikrar vardır, bir kabullenme, bir itaat sözü vardır bir davranış biçimi vardır. Böyle bir toplumda kim çıkıp e, herhangi bir şeyi inkar edebilir e, ve e, davranışıyla yavur gibi yaşayabilir. Böyle olduğu halde Müslüman e, e, olarak tanınabilir, kabullenilebilir. Bu mümkün değil. Müslüman bir toplumda İslam'ın amellerinden hiçbirini yapmadığı halde o toplumda yaşıyor olması e, bir kenara Müslüman ismini bile insan taşıyamaz. La ilahe illallah'ın gerekleri e, aslında üç ayrı noktada incelenebilir. E, birincisi, bütün e, istenilen e, Allah'ın hükmü ve Resulullah'ın e, sünneti uygulaması sadece tasdik ve iba e, ikrardan ibarettir. E, dolayısıyla e, tasdik ve ikrar e, dünya ve ahirette İslam sıfatının verilmesi için yeterli e, Olur diyenlerin düşünmesi gerekir ki bunlar dinin iniş sebepleri Kur'an'ın indiriliş esasları peygamberlerin gönderiliş gayelerini tahakkuk etmesine sebep olur mu? Sadece kuru bir iman sözünden kuru bir la ilahe illallah sözünden Allah'ın dünya üzerinde gerçekleştirmeyi arzuladığı rızası olan davranışlar yerine gelebilir mi? İkincisi, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının la ilahe illallah'ın gereklerinden e, tatbik ettikleri, kendiliklerinden nafile olarak yaptıkları emredilmemiş şeyler miydi e, onların uyguladıkları ve bize devrettikleri İslam anlayışı? Üçüncüsü, insanlık açısından bir insanın bir şeye inanması ardından da bütün tavırlarının inandığının tersi veya muhalifi olması normal midir? İşte La İlahe illallahı izah etmek için bu üç meseleyi görüyoruz. E, Biraz genişçe ele almak gerekir. E, amel boyutunu e, tevhidin e, vurgulamak için. Bunları e, vaktimizin el verdiği oranda gündeme getirmeye çalışalım. E, birinci mesele Allah peygamberleri insanlara niçin gönderiyor? Böyle önemli bir konuda kimsenin kendi kendine cevap verme hakkı elbette olmaz. Kur'an ifade ediyor. Nisa 64. ayet. Ve ma namin Rasul'in illa liyu iznilla. Biz bütün Rasulleri, bütün Peygamberleri ancak Allah'ın izniyle kendilerine itaat edilmesi için gönderdik diyor. Dolayısıyla Peygamberlerin gönderilmesinin gayesi Kur'ana göre kendilerine uyulması, kendilerine itaat edilmesi, kendilerinin önder ve rehber kabul edilip getirdikleri ilkelerin esasların e, yolun e, aynen izlenilmesi için olacaktır. Evet yine e, hadis suresi 25. ayette e, bu konu şu şekilde ifade edilir. Andolsun ki biz elçilerimizi, peygamberlerimizi ancak delillerle gönderdik ve onlarla beraber kitabı ve adalet ölçüsünü e, İslam'ın tatbik edilmesi Hükümlerini indirdik ki insanlar adaleti yerine getirsinler Ve kendisinde büyük bir kuvvet Ve insanlara birçok faydalar Bulunan demiri indirdik Çünkü demirden yapılan silahları Düşmanlara karşı kullanmak suretiyle Allah dinine ve peygamberine e, Kendisini görmedikleri halde Yardım edenleri meydana çıkaracak Belli edecektir Şüphe yok ki Allah çok kuvvetlidir Her şeye kaliptir denilir Hadis suresi 25. ayette ilk ayetten anlaşılıyor ki peygamberlerin gönderilmesi sadece tebliğ ve öğretmek için değildir. Peygamber gönderilen insanlardan biri e, emri bana ulaştırdı e, efendim e, ben de öğrendim bildim deyip e, bununla e, işinin bittiği bir durum değildir. E, peygamberlere muhatap olan e, onların mesajına e, e, kendisini e, ulaştırmış insan, emri peygamber bana ulaştırdı, e, onu öğrendim, bildim ve itaat ettim e, demesi için e, peygamberler gönderilmiştir. Dolayısıyla la ilahe illallah ifadesi, peygamberleri kabul ifadesi, o peygamberlere e, itaat etmeyi, onlara icabet etmeyi, e, ...kendiliğinden içerir, dolayısıyla peygamberlerin gönderiliş gayesinin ve onların sunduğu tevhid mesajının e, kabulü e, o peygamberlere e, itaat etmeyle değer kazanır. Diğer ayette de hedef açıklanıyor, peygamberlerin gönderilme hedefi. E, i̇nsanların adaletli yaşaması... E, Birbirlerine insanların zulmetmemesi, herkesin hakkı olana rıza göstermesi, hakların hak edildiği ölçüde hakkani bir şekilde dağıtılmasıdır. İşte Kur'an bunları açıklar. Allah'ın indirdiğiyle ancak e, adalet tatbik edilir. Herkes hakkını bulur. Allah'ın indirdiğinin dışında adaletin icra edilmesi mümkün değildir. İşte Allah peygamberlerini ve kitabı adalet ölçüsünü e, uygulasınlar diye insanlara gönderdiğini Hadis Suresi 25. ayette ifade eder. Çünkü e, adalet e, insanların e, kendi hevalarına kalacak olursa her şey alt üst olurdu. Mümin'in Suresi 71. ayette bunu Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Estavuzu ve leitteba'a ve leitteba'a hak ehva'uhum lefasetet sema ve'l ard ve man fihin bel atahunna <gülüyor> zikkrihim e, Fehumman Zikrihim, Fehum zikrihim Muun e, Sadakallahülazzim e, Peygamberlerin e, gönderilme gayesi bu e, ayette ifade edilir ki e, eğer hak adalet ölçüsü onların hevalarına arzularına tabi olmuş olsa e, gökler ve yeryüzü ve içindekiler hep fesada ulaşır. Bugün yeryüzünü düzene koymaya kalkan, yeryüzüne adalet ve özgürlük dağıtmaya kalkan insanların yeryüzünü nasıl fesada ulaştırdıklarını hepimiz görüyoruz. Ee, dolayısıyla Allah da bunun insanların hevasına, insanların kendi uydurdukları e, hükümlere bırakılmaması gerektiğini, aksi tarzda e, yeryüzünü anarşinin, fesadın, terörün, zulmün, e, savaşların, e, kavgaların, e, peş peşe dolduracağını ifade eder. İşte peygamberlerin gönderilme gayesi de Allah yolunun tatbiki insanların bu dine, bu yola baş eğmeleridir. Çünkü insanlar arasında adaleti getirecek tek yol Allah'ın koyduğu hükümlerdir, peygamberlerin uygulamalarıdır. İşte iman esasları, la ilahe illallah hükümleri sadece tasdik ve ibaret, tasdikten, ikrardan ibaret kabul edilmiş olsa yapılması gereken başka şeyler olmamış olsa yeryüzü adaletle doldurulmamış olur ee, Allah'ın hükmü tatbik edilmediği için e, küfrün istedikleri her türlü zulüm ve kötülük e, sömürü ve e, e, kula kulluk e, sürdürülmüş olur e, böyle olmadığı müddetçe din Uygulanırlığı olmayan sadece sloganlardan ibaret. insanları değiştirmeyen kalplerdeki kuruntulardan ibaret olarak kalmış olur. Ayette demir e, yani kuvvet Allah'ın dinine ve peygamberine yardım kelimelerinin geçmesinden e, açıkça anlaşılıyor ki insanların adaletle yaşaması için Allah yolunda cihadın istenilen e, tevhidi eylemler arasında olduğu anlaşılır. Allah adildir. Allah'ın hükmüdür adalet. Onun dışındaki hükümlerse, ise Suresi 45. ayette ifade edildiği gibi zulümden başka bir şey değildir. Evet sevgili dinleyiciler. İşte sahabe böyle anlamıştı dini. Allah'ın dinini bütün dünyaya yayma ve yalnız Allah'ın dini e, sabit oluncaya kadar cihat etmekle e, tevhidi esasların gerçekleşeceğini... Bunlarla görevli olduklarını sahabe Kur'an talebesi olarak anlıyorlardı. Ali İmran suresinin 104. ayeti söz gelimi. İçinizden hayra davet eden bir ümmet, bir topluluk bulunsun. Onlar marufu, iyiliği emrederler, kötülükten alıkoyarlar. İşte kurtuluşa erenler bunlardır denilir. Enfal suresi 39. ayette de. Bütün yeryüzüne karşı görev vurgulanır, yeryüzünden fitne kalkıncaya kadar, din sadece Allah'ın oluncaya kadar o kafirlerle mücadele etmemiz emrolunur. Enfal 39. ayette. İşte o yüzden la ilahe illallah esasları sadece tasdik ve ikrardan ibaret değildir, amel olmadan... Eski, önceki ümmetler için bile bu e, la ilahe illallah ve benzeri inançlar e, yeterli kabul edilmiyordu. E, e, evet, e, her birine teklifler e, ve itaat etmeleri için peygamberler gönderilmişti. E, aslında inanç esaslarında e, değişiklik olmaz. La ilahe illallah ve benzeri hükümler derken iman esaslarının, ayrıntılarını ifade ettim. İşte Amentü ile ifade edilen e, özet olarak La ilaha illallah'ın e, e, açılımı, bütün e, şeriatlerde, bütün peygamberlerin e, Allah'tan getirdikleri e, dinde e, temel esastır ve onlar da sadece kuruca e, inanmakla e, yükümlü tutulmamışlar. E, bunları e, uygulamaya Allah'a ibadet ederek, kulluk yaparak, onun emir ve yasaklarına riayet ederek hayata geçirmeye mecbur hissetmişler. Bunu diğer insanlara da yaymayı görev bilmişlerdir. Hele özel vasfıyla bu e, ümmet, Muhammed ümmeti ise e, sadece tasdikten ve kuru kuru bir ikrardan kabul edebilir mi? Bu ümmet aynı zamanda e, iki farklı emirle de görevlidirler. Kendi içinde Allah için istikamet üzere olmak Rabbani hidayeti bununla birlikte bütün dünyaya yaymaya çalışmak görevleriyle de yükümlüdürler. Dolayısıyla eski ümmetlerin bile sıyrılamayacakları itaat ve amel probleminden bu ümmet hiç mi hiç sıyrılamaz. İstenilen sadece demek ki tasdik ve ikrardan ibaret değildir. Böyle olmuş olsaydı Kabe ve diğer yerler şirkten ve putlardan arınabilir miydi sevgili dinleyiciler? Ee, herkes kuru kuru iman ettim der kabuğuna çekilir. Tesbihine e, ve seccadesine yapışır. E, e, kafirlere ve tağutlara, zalimlere müdahale etmezler. Putlara ve putçulara ses çıkarmazlar. Ve böyle kurtuluvereceğini zannederlerdi. Öyle olmuş olsaydı bize hak din rahat bir şekilde ulaşır mıydı? E, evet. Kabe ve diğer yerler e, şirkten ve putlardan arınabilir miydi? Anadolu fethedilebilir miydi? Kuru bir tasdik ve ikrarla yetinilmiş olsaydı... ...Medine'de İslami bir devlet ihdas edilebilir... ...İslam devleti oluşturulabilir miydi? Yarım asırda batıda okyanusa kadar... E, ...doğuda Hindistan'a kadar İslam ulaşabilir miydi? E, herkes e, ben de Müslümanım deyip... E, ...bununla, bu sloganlarla yetini vermiş olsaydı. Evet, e, onlar e, Allah'ın emirlerini işte yerine getirsek de olur, getirmesek de olur. E, efendim Allah bizi nasıl olsa ebedi cehenneme atmaz diyerek değerlendirmediler. O örnek neslin yüceldiği nokta, hatta Rabbani teklifleri yerine getirmek bile değildir. Bunları yerine getirdiler, bu bile onları yüceltmekte yeterli olmadı. Bütün nesillere... Eski ümmetlere ve sahabeden sonra da müminlere farz olan ve onlardan da istenen bir şeydir. Allah'ın hududuna riayet etmek, haramlardan kaçınmak, farzları yerine getirmek, Allah'a ibadet etmek. İşte sahabenin yüceldiği nokta bu teklifleri çok üstün bir dereceyle yerine getirmiş olmalarıdır. Söz gelimi Allah kıtali mi emretti, farz kıldı? Evet. E, Yanında birkaç ile evinden cihad için Allah yolunda mücadele için çıkan bir sahabe bunları yiyecek kadar beklesem cennet çok uzun bir erteleme ile geride kalmış olur deyip hemen ellerindeki hurmayı yere atmış ve savaşın ortasına kendisini bırakıverip şehit oluncaya kadar mücadele edivermişti. İçki emri mi gelmişti? Adamlar 20-30 senedir biz içki içiyoruz. Yavaş yavaş bırakalım bakalım. Yavaş yavaş birer ikişer kadehe indirelim. Ya da elimizdeki içkileri satalım. Bunlar kıymetli içkilerdir, yıllardır mahzenlerimizde duruyordur. Diye en küçük bir hesap yapmadılar. Ne kadar triyaki olurlarsa olsunlar. Değil mi ki Allah yasak kıldı? Hemen içkilerini sokağa dökü verdiler. Herkes böyle yaptı ve içki yasağı indiğinde sokaklar e, içki lerin sel gibi aktığı derelere dönüştü. Başörtüsü emri mi gelmişti? Efendim örtsek örtmesek bu ne kadar önemlidir? Biz efendim başört, başımızı örtmeden de cennete herhalde girebiliriz gibi pazarlıklar veya anlayışlar içinde olmadı sahabe kadınları eteklerini bile hemen uygun bir taraflarından ya da iç çamaşırlarından keserek kafalarına. Ee, hemen ayet kendilerine ulaşır ulaşmaz geçirdiler. Ee, Hz. Ayşe'nin ifadesine göre e, kargalara benzeyerek e, siyah örtüyle ne buldularsa nasıl örteceklerini bile bilmeden... E, kafalarını hemen örtü verdiler e, başörtüsü ayeti kendilerine ulaşınca. Onlar öylesine bir teslimiyetle Allah'a itaat etmeyi la ilahe illallahın bir gereği olarak Allah'a verdikleri e, mümin olma sözünün bir e, uzantısı olarak görüyorlardı. Zekat emredilince hatta ne kadarını vereceğiz kırkta birini mi e, filan diye e, e, bir soruya bile girmediler. Mallarının tümünü verenler veya yarısını verenler ya da Mekke'de inen ayet gereği kulil af ifadesi gereği kendilerinin ihtiyacı olanların ötesinde zaruri ihtiyaç olmayan her türlü paralarını mallarını fakirlere Allah yolunda vermeyi zekatın emri olarak gördüler. Ve bu konuda ileri geri hesaplar yapmadılar. Misafir geldiğinde kandili söndürüp çocukları uyutarak yer gibi yapıp misafirini yedirmeyi, infak etmeyi e, ilahi bir emir olarak görüyorlar ve e, mümin olmanın zaruri bir esası olarak düşünüyorlardı onlar. Mendupları farz gibi. E, terk etmemeye çalışıyorlar. Peygamberin tavsiye ettiği bir sünneti dile onlar olmazsa olmaz dinin esası olarak görüyorlardı. Bırakın beş vakit namazı sahabe arasında hemen hemen teheccüd namazına gece kalkmayan kimse bile e, söz e, yoktu denilebilir. Peygamber e, sallallahu aleyhi ve sellem nasılsa teheccüde kalkmayan bir sahabe kendisine iyi olarak vasfedilirse siz ona iyi diyorsunuz ama e, bilmem e, farkında mısınız o tehcüt bile e, kılmıyor der demişti. Dolayısıyla Allah'ın kitabı ve Resulünün sünnetinde olan şeylere uyma konusunda e, herhangi bir işte Allah ve Resulüne müracaatı ilk nesil üzerlerine e, e, farz mıydı, vacip miydi, müstehap mıydı, sünnet miydi, yapmasak olmaz mı? Biz la ilahe illallah dedik e, artık cennete gideriz gibi bir değerlendirmeye tabi tutmadan ne emrediliyorsa onu harfiyen yerine getirmeye çalışıyorlardı. E, Dolayısıyla cihatla ilgili emirleri, çok zor gelebilecek, nefse ağır gelebilecek hükümleri hemen yerine getiriliyor getiriyorlar ve bütün güçleriyle la ilahe illallah ahlakını kuşanıyorlardı. Evet, böyle yapmasalardı mücerret bir tasdik ve ikrarla iman nefislerinde ve hayatlarında tahakkuk etmez, bize İslam... Güzel bir uygulama halinde e, bayrak yarışı şeklinde e, emanet olarak e, gelmezdi. E, Kur'an e, kitapların niye indirildiğini ifade eder. Rasullerin niye gönderildiğini ifade eder. Dolayısıyla kalplerde örtülü kalması, e, hayata e, yansımaması, hayatta bütün alanda yer bulmaması... E, e, istenirse ya da bunlar kabul edilirse Kur'an'ın ve peygamberlerin gönderilmesi e, gayeleri hiçbir şekilde gerçekleşmemiş e, olacaktır insanlar bütün bunlara rağmen amellerde hatalar yaparlar mı e, yapabilirler e, günah işleyebilirler Hz. Adem bile e, nasılsa e, unutarak bir isyan içinde bulunmuş bir e, itaatsizliği e, sergilemişti ama hemen tövbe ederler e, dolayısıyla isyanda e, ısrar etmezler Günahlarda ısrar etmezler Tövbe ederler Kur'an-ı Kerim e, öyle der Müminler hatalarında ısrar etmezler e, Onlar bir e, e, e, nefislerine zulmettikleri bir e, hata işledikleri zaman Hemen Allah'ı hatırlarlar Ve e, günahlarına istiğfar ederler Allah'tan başka zaten günahları affedecek kim vardır? Onlar bile bile yaptıkları hatalarda ısrar etmezler der müminlerin tavrı olarak. E, Ali İmran suresi 135 ve 136. ayetlerde. Dolayısıyla arada bir hata yapmak ama hatadan hemen dönüp tevbe etmek ayrı bir şeydir. Hatada ısrar etmek, hele hele hatayı hata olarak kabullenmemek, e, dinin emirlerini küçümsemek, yani tesettür olmasa da olabilir ee, yani içki içerek de insan cennete girebilir diyerek Allah'ın emir ve yasaklarını e, küçümsemek, önemsememek, basite almak bu müminin yapabileceği bir şey değildir. Yapınca mümin olarak kalabileceği bir durum değildir. O yüzden mümin e, Allah'a iman eden, e, Müslüman Allah'a teslim olan e, demektir, Allah'a güvenen. Ee, cennet var Cehennem var Allah'ın azabı var Allah'ın tehditleri var Allah'tan sakınılması Korkulması gerekiyor Allah'a itaat edilmesi gerekiyor Allah'ın bunca verdiği nimetlere Şükredilmesi gerekiyor Anlayışıyla Allah'ı sevdiğini ispat eden Cennetin olduğunu Cennete hazırlanarak e, inandığını gösteren e, Cehennemin isyan edenlere ait Hazırlanan Allah'ın bir azabı olduğunu e, Kabul etmenin Ona inanmanın gereği olarak e, günahlardan, haramlardan kaçınmayı zaruri gören e, Allah'ın yarattığını kabullenerek Allah benim gözümü haramları işlemek için yaratmadı. E, gözüm Allah'ın bir emanetidir. Allah nerede nasıl kullanmamı istiyorsa orada kullanmalıyım. Elimi haramlara haram ticarete, haram alışverişe için yaratmadı. Dilimi yalan söylemem için, insanları aldatmam için, hile yapmam için e, efendim e, insanları kandırıp e, ...malın kusurunu gizlemek için, e, kandırmak, dolandırmak için yaratmadı. Dolayısıyla elim de emanettir, dilim de emanettir, diğer organlarım da emanettir. Allah bu emanetleri nasıl kullanmamı istediyse, bana düşen hain olmamak için... ...ihanet etmemek ve azaba dünyada ve ahirette Allah'ın gazabına uğramamak için bana düşen Allah'a itaattir... Deme ve Allah'a Resulüne teslim olmadır mümine yakışan. Dolayısıyla sadece la ilahe illallah diyenin cennete gidip gitmeyeceği ile ilgili tartışmalar yapmak yerine ben Allah'a ve Resulüne itaat etmek zorundayım. Allah itaat edilmeye en layıktır. Ben onun kuluyum. Ve la ilahe illallah demem zaten Allah'a itaat sözü vermemdir. Allah'a teslimiyet sözümdür. Dolayısıyla dünyaya ben sadece ve sadece ona itaat etmeye, ona ibadet ve kulluk yapmaya geldim anlayışını bayraklaştıran bir yaklaşımdır. İşte sevgili dinleyiciler, demek istiyorum ki e, la ilahe illallah Allah'a ve Resulüne itaatle e, sabit olacak, gerçekleşecek e, ve gerçekleşecek. Ispat edilmiş olacaktır. Tevhid Akides'inin manası, Allah'ı zatında sıfatlarında ve fiillerinde eşsiz ve ortaksız bilmek buna inanmak demektir. Yahudiler, Hristiyanlar ve Arap müşrikleri büyükleri ve bilginleri hakkında nasıl ifrada vararak Allah'ın hakkı ve yetkisinde olan bazı sıfat ve selahiyetleri onlara tanıdıkları için Kur'an buna Allah'tan başka Rab ve İlah edinme e, diyor ve müşrik adını veriyorsa günümüzde de insanlar e, kendi hevalarını, e, yöneticilerini, Efendim put, futbolcuları sanatçıları e, batılları veya başkalarını parayı veya soyut değerleri menfaatlerini putlaştırabilirler onu Tanrı yerine e, ilah yerine koymuş olabilirler e, Hatta şeytana itaat ederek şeytanı bile Tanrı haline getirirler ona ibadet etmiş olurlar e, Yasin suresi'nin 60 ayetinde Allah e, Ey Adem Oğulları Ben şeytana ibadet etmenizi yasaklamadım mı e, ee, sizden buna dair söz almadım mı der. Dolayısıyla şeytana ibadet etmek, şeytanın emir ve yasaklarına uymak, şeytanın korkutmalarına e, boyun eğmek, e, şeytanın e, emirlerine e, uymak anlamına gel gelir. Onun gibi e, başkalarına e, tanrılık, ilahlık atfetmek de onlara bağlanmak, onlara itaat etmek şeklinde ortaya çıkar. Kim kimin hükümlerine itaat etmeyi e, mecbur görüyorsa onun kuludur. E, e, hükmülerine boyun eğdiği de onun tanrısı ilahı olmuş olur. E, Kur'an e, der ki Yusuf suresinde onların çoğu Allah'a şirk koşmadan inanmazlar. Maalesef e, çağın e, hastalığı da e, şirk hastalığıdır. E, nasıl peygamberlerin insanlara Allah'ın varlığını ve birliğini tebliğ etmek için değil Allah'a gereği gibi iman etmeleri ve hiçbir fani ona şirk koşmadan ona ibadette bulunmayı tebliğ için gönderildiyse bizim de insanlara anlatmamız Allah'ın varlığını ispat etmek e, ile geçerli olmayacak. İşte Darwin değil de bizi Allah yarattı. Biz e, efendim e, evrimleşerek gelmedik demekle iş bitmeyecek. Allah yarattıysa sonra ne olması gerekiyor? Yaratıcıya karşı görevlerimiz nelerdir? La ilahe illallah demek, müminim demek, e, müslümanım demek ne anlama gelir, ne tür bir söz vermektir, nasıl bir davranış içerecektir, bunların e, iyi bir şekilde ortaya korulması e, değerlendirilmesi gerekir sevgili dinleyiciler. E, e, sevgili dinleyiciler, e, imanla alakalı e, amel boyutunu e, birkaç haftadır işlemeye çalıştım. E, e, önümüzdeki hafta e, imanla alakalı son tamamlayıcı konuları içerek çalıştık. E, e, Tevhidle alakalı kavramlarımızı inşallah işlemeye devam edeceğiz. Rabbimiz Allah'a verdiğimiz e, iman sözünde Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed onun önderi, kulu ve elçisidir sözünde sabit olmamızı bunu bütün davranışlarımızla bu sözlerimizde durup e, tevhidi anlayışı e, ispat eden bir yaşamla e, Allah'a kendimize ve insanlara mümin olduğumuzu ispat etmemizi e, gösterecek davranışlar bulunmak üzere bize yardım etsin, gayret versin, bilinç versin. Ne mutlu Allah'a verdiği ben müminim, e, sana güveniyorum, senin bütün dediklerini yerine getireceğim sözünde sabit olup istikamet üzere dost doğru yaşayanlara yazıklar olsun Allah'a verdiği sözü unutan, Cayan, mümin olması gerektiğini, Allah'a güvenmesi gerektiğini unutan, kendi hevasına ya da başka çıkarcılara tapınan, başkalarına kulluk yapan gafil ve zavallılara.